Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli arkadaşlarına ve şerefli ailesinin üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim Bedir Savaşı'nda zafer Müslümanlarındı. Zaferin sevinci kelimelerle tarif edilemezdi. Zorlu bir savaşı, büyük bir savaşı zaferle taşlandırıyorlardı. Bedir Zaferi İslam medeniyetinde en büyük bir olay olarak yerini alıyordu. Sonra da insanlık tarihinde bir yeni dönem, bir yeni ufuk olarak yerini alıyordu. Bedir zafer değil de hezimet olsaydı, ola ki İslam'ın insanlık sahnesine çıkması mümkün olmayabilirdi. Böylece insanlık karanlığın girdabında savrulup dururdu. Bedir müminlerin zaferiydi. İslam medeniyetinin Ufukta görünmesiydi Bir medeniyetin kurulmasının temel taşıydı Bedir savaşı İslam'ın ölüm kalım savaşıydı Bedir savaşında zafer Müslümanlarındı Müslümanların sevinci tarif edilemezdi Kelimelerin takati bu sevinci tarif etmeye yetmezdi Bir de ganimetler vardı Dünya yeşil yeşil kendini ganimet ad altında sunuyordu Nefs buna nasıl dayansındı? Nefs bu cazibeye nasıl kendini kaptırmasındı? Hatta nefis nasıl saldırmasındı? Ganimet nefisleri tahrik ediyordu. Onları harekete geçiriyordu. Haliyle sahabe-i kerâm arasında ihtilaflar, tartışmalar oluyordu. Bu hallerse onların kalplerine gölge düşürüyordu. Sıcacık kardeşlik iklimine soğuk rüzgarlar geliyordu. Kalpler üşüyordu. Kalpler kıvamını kaybetmeye başlıyordu. Hemen ayetler geliyordu. Ayetler iniyordu. Mümin kalpleri tedavi edecek ayetler nazil oluyordu. Ayetler gerçekte tam bir şifaydı. Ganimetin taksimini Allah ve Rasul yapacaktı. Gelen ilk ayette bu vurgulanıyordu. Hemen sonrasında gelen ayette ise, Gerçek müminler yalnız o kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, kalpleri ürperir Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman Onların imanları dalga dalga büyür Onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler, dayanırlar Onlar namazı gereği gibi kılarlar Kendilerine verdiğimiz rızıktan hak yolunda harcarlar İşte bunlar gerçek müminlerdir Onlara Rablerinin yanında dereceler vardır. Bağışlanma vardır. Değerli bir rızık vardır buyruluyor. Nefisler dalgalanıyordu. Ganimet malları, nefisleri ileri boyutta tahrik ediyordu. Müminler kendilerini nefislerinin arzularına bırakıverseler tam bir dünyevileşme anforuna girerlerdi. Rabbani iklimden tamamen uzaklaşırlardı. Nefislerinin adamları olurlardı. Nefislerinin egemenliğine girerlerdi. Bu ise tam yıkım olurdu. Asıl yenilgi, asıl savaşı kaybetmek bu olurdu, böyle olurdu. Ayetler onların önünü bıçak gibi kesiyordu. Nefislerinin rüzgarına kapılmışken ve oraya doğru sülükleriyorken, ayetler bıçak gibi onların önünü kesiyordu. Ayet müminleri, Müminin halet ruhiyesini dile getiriyordu. Onların asıl hallerini hatırlatıyordu. Müminler o kimselerdir ki Allahu Teala anıldığı zaman kalpleri titrer. Allah'ın ayetler onlara okunduğunda imanları büyür, imanları artar buyuruyordu. Gelen ayet müminlerin gönüllerini çeviriyordu. Rabdana iklime çeviriyordu. Hayatın merkezinde Allah olduğu gerçeğini vurguluyordu. Mü'minler nefislerine verdikleri primden pişman oluyorlardı. Eziliyor ve derin bir mahcubiyeti yaşıyorlardı. Ayetler ganimete ilişkin açıklamayı yapıyor ve mü'minlere önlerini aydınlatıyordu. Ayetler önce kalplere vurgu yapıyordu. Kalplerdeki duyuşlar, düşünüşler nelerdi? Kalpler nerelerde geziniyordu? Dünyalık hallere doğru bir düşüşün içinde miydiler? Yoksa Rabbane bir iklimde yükselişin hallerini mi yaşıyorlardı? Ayet, onların kalpleri Rablerini anıldığında ayağa kalkar, imanları dalga dalga büyür buyuruluyordu. Kalpleri korumak vardı. Bedenin sağlığından çok daha ileri boyutta kalbin sağlığını korumak vardı. Kalbin hastalıkları öldürücüydü. Bir hırs hastalığı, bir makam mevki hastalığı, bir riya hastalığı, bir kibir hastalığı ve daha nice hastalıklar Her biri kanserden daha öldürücü hastalıklardı Müzik Önce kalbin sağlığını korumak vardı Beden ve kalp deniz ve gemiye benzetilirdi Beden denilen bilik de kalp yolculuğunu yapardı Asıl yolculuk kalple olurdu Binit hastalanırsa tedavisi zor olmayabilirdi Ama binici hastalanırsa yolcu yolunda kalırdı Gemi denizden nazlı nazlı giderdi Ama gemi su almaya başlarsa Ve bunun önüne geçilmezse Gemi denizin dalgalar arasında kaybolur giderdi Denizin derinliklerine gömülürdü Ayette onların kalpleri titrer, ürper buyuruluyordu Ayetin devamında onlar Allah'a dayanırlar, Allah'a tevekkül ederler buyuruluyor. Müminler hayatı sadece Allah için yaşarlar. Ona iltica ederler, ona sığınırlar. İhtiyaçlarını ona arz ederler. Muhtaçlıklarını Allah'ın gidereceğine güvenleri tamdır. Onlar çok iyi bilirler ki, O'nun dilediği olur, O'nun murat etmediği olmazdı. Ayet-i Kerime'de, onlar namazlarını gereği gibi kılarlar buyuruluyor Namaz onların hayatının şah damarıdır Onlar namaza hasrettirler, özlem doludurlar Namazda sükun bulurlar, namazda huzur bulurlar Kalplerinin sükunu, itminanı namaz ikliminde olur Namazın kıraati onları iklimlerden iklimlere götürür Ayetler birer kanat olurlar Ayetlerin bağrındaki mana alemine uçarlar. Rükuları tesbihatla dolu doludur. Secdeleri zikirle bir başka heyecandır. Rahmanı Rahim'i derinden derine terörüm etmektir. Onun rahmetine vusat etmektir. Sonra ayet-i kerime, Allah'ın onlara verdiği rızıktan hak yolunda harcarlar buyuruluyor. Mümin insanın topluma rahmet olması, topluna yüksek katkı sağlaması infakla olurdu. O vermeyi çok severdi. Her verdiğinde gönlünde bir açılım hissederdi. Vermenin ne büyük nimet olduğunu ruhunda duyardı. Vermenin doyumsuzluğunu yaşardı. Vermek paylaşmaktı. Vermek gönüller arası köprü kurmaktı. Vermek gönülleri bütünleştirmekti. Vermek, acıyı ve sevinci gerçek anlamda beraberce yaşayacak bir zemin kurmaktı. Rahman-ı Rahim Kitabı Kerim'inde ne kadar vermeye yönlendiriyordu. Zekatı beyan ediyordu ama onunla yetinmiyordu. Zekat da bağrında taşıyan infakı gündemde tutuyordu. İnfak her zaman infak. Yani vermek her zaman vermek. Bir başka ayette onlar darlık zamanlarında da ''Bolluk zamanlarında da verirler'' buyuruluyordu. Çokken çok verirlerdi. Azken az verirlerdi. Azken az vermek daha bir asildi, daha bir duyarlılıktı. Nefs, ganimetleri görünce savruluyordu. Zaten uzun zaman yoksulluğun anaforunda kalmıştı. Şimdi ise önüne dünya gelivermiş gibiydi. Pastadan, Büyük büyük koparmanın tam zamanı gibiydi. Ama iman ettiği Rabbinden ayetler üst üste geliyordu. Mala kendini kaptırmak yoktu. Malın kapıp gittiği insan konumuna düşmek yoktu. Taksimatı Rabbani ne ise ona canı gönülden evet demek vardı. Ganimetleri Allah'ın Resulü taksim ediyordu. Ganimetin beşte biri bir tarafa ayrılıyordu. Geriye kalanları Süvariye iki hisse, yaya olanlara bir hisse veriyordu ki iki suvari vardı. Tabii olarak her bir İslam neferine bir hisse veriliyordu. Ayrıca şehitlerin ailesine birer hisse veriliyordu. Mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanlara da birer hisse veriliyordu. Peygamber Efendimiz ganimetten ayırdığı beşte birini de yoksullara, yetimlere, hastalara paylaştırıyordu. Bütün müminler eşit hisse alıyorlardı. Paylaşma kardeşane oluyordu. Gönüller daha bir sükun buluyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam